Bismillahi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fil semâ ve huve semî'ul alîm Değerli müminler Bu haftaki konumuz İslam'ın engellilere verdiği önem ve engellilere bakışıyla ilgili olacak. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Bildiğimiz gibi yüce Rabbimiz insanları en güzel surette yarattı. Laqad halaqnal insane fi ahsani Biz insanları en güzel surette en güzel şekilde en güzel donanımlarla, en güzel meziyetlerle, özelliklerle beraber yarattık, diyor Yüce Rabbimiz. İnsanların hepsi yaratılış itibariyle en güzel şekilde yaratılmışlardır. Hastasıyla, sağlıklısıyla, engellisiyle, engelsiziyle hepsinde büyük yaratılış emarilerini görmek, onların her birinin Allah'ın bir hikmetine delil olduklarını, Allah'ın bir sıfatını arz ettiklerini görme onlar vasıtasıyla görmekteyiz. Değerli müminler, bazı insanlar doğuştan, bazı insanlar doğduktan sonra bir takım kazalarla, bir takım musibetlerle, bir takım etkenlerle hasta olmakta veya engelli durumuna düşmektedirler. Değerli kardeşlerim, hiç unutmayalım ki gözünde bir eksiklik olan, elinde bir eksiklik olan, ayağında bir eksiklik olan, aklında bir eksiklik olan kardeşlerimiz, onlar bizim kardeşlerimizdir. Onların bu halde olması bizi şükretmeye, halimize şükretmeye sevk etmelidir. Yüce Rabbimizin bizlere vermiş olduğu nimetleri en güzel şekilde idrak edip, en güzel şekilde onun şükrünü eda etmemize bir vesile, bir sebep olmuşlardır bu kardeşlerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne zaman ki başına bir musibet gelmiş, bir sıkıntı gelmiş, herhangi bir şekilde hoşlanmayacağı bir durumla karşı karşıya gelmiş bir insanı gördüğünde veya hasta bir insanı gördüğünde, Peygamberimiz şu duayı yapardı. Elhamdülillahillezî afâni mimmâ bu kardeşimize vermiş olduğu imtihan ile, sıkıntı ile beni imtihan etmeyen, etmemiş olan Yüce Rabbime hamdolsun, dedi. Kendi başına bir sıkıntı geldiğinde, bir musibet geldiğinde Allahumme ecirni fi musibeti vahlufni khayran minha. Allah'ın bu musibetim dolayısıyla beni en güzel şekilde mükafatlandır, sevaplandır. Bana bu musibetten daha hayırlısını ver. Bu musibeti kaldır, bana musibetin karşılığı olan nimet, nimetleri ver diye dua etmiştir. Gördüğümüz gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her ne şartta olursa olsun, Allah'a şükretmiş, musibetinden dolayı Yüce Rabbimizin kendisini en güzel şekilde mükafatlandırmasını ondan niyaz etmiş, bir başka kardeşimizin başına gelen bir sıkıntıyı gördüğünde, bu sıkıntıdan beni muaf tutan Allah'a hamdolsun demiş, ve bu şekilde kulluğunu devam ettirmiş değerli kardeşlerim. O yüzden toplumda görmüş olduğumuz insanlar, hasta insanlar, sökel insanlar, kör insanlar, topal insanlar veya zihinsel engelli olan insanlar bunları gördüğümüz zaman yapacak olduğumuz dua budur. Allah'ım. Bu kardeşlerime vermiş olduğun musibetlerden beni muaf tuttuğun için sana hamdolsun. Bu yapılması gereken en elzem şükürdür. Çünkü ona gelen o musibet sana gelmemiştir. Allah onu tabi tuttuğu imtihanla seni imtihan etmemiştir. Dolayısıyla sevinmek, şükretmek elzem hale gelmiştir. Ma maalesef bazı insanlar insanların eksikleriyle, körlükleriyle, topallıklarıyla veya delilikleriyle, zihinsel bir takım engelleriyle dalga geçiyorlar. Bu Allah'ın hikmetiyle dalga geçmek kadar günahtır. Allah'ın hikmeti, Allah'ın dilediği, dilemesi, Allah'ın takdiri, Allah'ın fiiliyatıyla dalga geçmek kadar günahtır, isyankarlıktır, abestir, ahlaksızlıktır. Yakışmaz insana. Bir insanda var olan kelliği, körlüğü, topallığı nasıl alay konusu yapabilirsin? Allahu Teala bir hikmet gereği, bir murat gereği bunu yapmış. Ve bu şekilde takdir buyurmuş ki insanlar bunu gördükleri zaman kendilerine bahşedilen gözün kıymetini bilsinler. Kendilerine bahşedilen ayağın, elin, aklın, fikrin kıymetini bilsinler de şükredenlerden olsunlar diye bunlar bir vesile olarak gönderilmiştir. Peki insan sorabilir dünyada herhangi bir engeli olan kör görmeyen veya kolsuz bacaksız veya buna benzer zihinsel bir takım engelleri olan insanların mükafatı nedir? Onların mükafatı büyüktür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haberlerine göre Allahu Teala ona şöyle haber vermiştir. Ben hangi kulumun iki sevgilisini, ona sevgili gelen, kıymetli gelen iki şeyini alırsam, ona cennetten başka bir mükafat vermem. Muhaddisler buyuruyor ki, buradaki iki sevgili insanın gözüdür iki göz Allah kimin iki gözünü alır da onu iki gözüyle imtihan ederse allah Teala cennetten başka bir mükafatla onları mükafatlandırmayacağını söylüyor, haber veriyor Değerli kardeşlerim Demek ki her musibetin bir mükafatı var ancak Burada sabredenlerden olmamız lazım. Zamanın birinde üniversitede okurken bir ama arkadaşımız vardı. Ona gıptayla bakardım. Çünkü önünü görmezdi. Zaman zaman kafasını duvarlara vurdu. Tutardım elinden, yardım ederdim. Camiye giderken veya markete, şuraya buraya giderken, okula giderken. Bir gün ona dedim ki ne mutlu sana ya Senin için Allah'ın izniyle bu cennet garanti allah Teala kimin iki gözünü Alırsan iki sevgilisini alırsan Ona sevgili gelen iki kişiyi alırsan Ona cennetten başkasını vermem Diyor dedim Bana Cevaben dedi ki Herkes cennete girecek dedi Allah gözümü verseydi de Keşke dedi falan Üzüldüm o cevabı duyunca. Dedim sabredenlerden ol. Hani benim bu sözüme karşı senin hamdolsun bugünümüze. Elim ayağım tutuyor. Aklım çalışıyor. Karnım acı değil. Üniversiteye gidecek kadar kudretim var. Hamdolsun. Allah bir nimetini aldıysa bin bin nimet vermiştir şeklinde cevap vermen gerektiğini gerekirdi dedim. Ahirette cennetten müjdelenen bir insan olmak elbette senin için de hepimiz için de çok önemlidir dedim. Ama tabi orada bir basitlik içerisinde olduğunu gördüm. Tabi ki değerli kardeşlerim kınamıyoruz. Çünkü bu musibetleri yaşayan insanlar hangi sıkıntıları çekiyorlar? Hangi zorlukları çekiyorlar? Bu zorlukların Mahiyeti onlara yüklemiş olduğu eziyet, eza cefa nedir? Bunların biz yüzde yüz takdirini yapamayız. Ancak başına gelenler bilir. O yüzden o insanlardan sabırsızlıklarını gösteren bir takım laflar, sözler duyduğumuzda onları orada tevbeye davet etmeliyiz şükür etmeye, Allah'ın diğer nimetlerini bilmeye ve bu şekilde şükreden kullardan olmasına onu davet etmeliyiz değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, cami içerisinde sohbet etmeyelim de hocayı dinleyelim. Çünkü bizim de aklımız karışıyor. Allah hepinizden razı olsun. Ee, burada sizlere bir hadis-i şerifi aktarmak istiyorum. Bu hadiste şöyle buyuruyor Peygamberimiz İnnallâhe la yanzuru ilâ suvarikum Allah sizin görüntülerinize vücutlarınıza, cisimlerinize şeklinize, şemalinize boyunuza, bosunuza elbisenize Ten renginize, kilonuza bakmaz, buna kıymet vermez. Ve emwalikum mallarınıza bakmaz ve bu mallarınıza zenginliğinize, zenginliğinize kıymet vermez. Olağan yan duru kulubikum ancak o sizin kalplerinize bakar. Allah'ın baktığı yer, nazar ettiği yer insanın malı, mülkü, zenginliği değil, vücudu değil, bedeni değil, elbisesi değil, yakışıklılığı değil, kalp. Kalp. Kalbe bakıyor. Kalbin içine bakıyor. Ve a'malikum amellerimize bakar diyor. Allah sizin kalbinize bakar. Yani kalpteki samimiyetinize bakar. imanınıza bakar. İkinci olarak kalpteki imanınızda, inancınızda, Samimi misiniz, değil misiniz? Bunu amel olarak yaşıyor musunuz? Kalpte olanı bizzat dünyada fiiliyata dökebiliyor musunuz? Söze dökebiliyor musunuz? Eyleme dökebiliyor musunuz? inancınızı yaşayabiliyor musunuz? İnandık dediğiniz şeyleri hayata dökebiliyor musunuz? Allah-u Teala buna bakar. Başka bir şeye bakmaz. O yüzden... Bu kalp engellide de var. Bu kalp hastada da var. Bu kalp herhangi bir musibetle musibete düşmüş insanda da var. Dolayısıyla Allahu Teala o kalbin tamir edilmesine bakar. O kalbin ıslah edilmesine bakar. Sağlam bir kalp ile sağlam bir amel içerisinde miyiz değil miyiz? Allah Teala buna bakar. Değerli kardeşlerim, Yine başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Garibu ve sedidû. Birbirlerinize yaklaşın. Birbirlerinizin eksikliğini örtün, kapatın. Birbirlerinizin açığını kapatın. Birbirlerinize destek olun, dayanak olun. O sedidû birbirlerinizin eksiğini tamamlayın.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 Başınıza beklenmedik bir hadise gelse, basit, yolda giderken ayağınıza taş takılsa, bunun bile mükafatı vardır. Yani bu rastgele olmuş bir olay değil. Ayağınıza taş takıldı, düşmediniz, elhamdülillah demenize sebep oluyor. Allah'ım az kalsın düşecektim, kafamı vuracaktım, sen beni korudun, düşmedim, ayağıma takıldı ama... Toparlandım elhamdülillah Bu da senin yardımınla oldu ya Rabbi Sana şükürler olsun ya Rabbi Ya Rabbi bu Başıma gelen bu basit bir olayda da Beni şükredenlerden Kıl Mükafatını verenlerden Alanlardan kıl diye Dua etmemize Sebep oluyorsa O yoldaki taş ne mutlu bize Ama Bu taşı buraya kim koymuş Bu taşı buraya koyanın da Şöyle de böyle de diye küfürle bilmem çirkinlikle ahlaksızlıkla davranırsak bu taşı da yani buraya koyanı veya işte ne bileyim vesaire şeklinde bu da bizim orada günah almamıza sebep olan bir durum haline gelir. Halbuki Müslüman başına gelen her şeyde sabreden şükreden insandır. Hatta eşşevketu güşâkuha Bir insanın eline batan dikende bile ecir vardır diyor. Eğer sabırla karşılarsa elinize diken battı. Bunu sabırla nasıl karşılarız? Nasıl deriz? Deriz ki Allah'ım bu da bir musibet bilmeden oldu. Bu musibette benim ecrimi, mükafatımı ver senden bekliyorum ya Rabbi ya Rabbi beni şükredenlerden kıl ya Rabbi beni isyan et olanlardan kılma diye dua ettiğimiz takdirde bu musibeti <gülüyor> sabırla şükürle karşıladığımız zaman ecir alıyoruz sevap alıyoruz yarın yevmul kıyamette bizi cennete sokacak olan sevap kefemizde büyük güzel amellerin olduğunu Göreceğiz bu şekilde ve bu şekilde belki de cehennem narından kurtulanlardan olacağız. Belki de eline batan bir diken seni cehennem narından kurtaracak olan bir mükafatın bir ecrin sebebi olmuştur. Bunun farkında olmamız lazım değerli kardeşlerim. O yüzden şükretmek lazım. O yüzden başımıza gelen her musibette Allah'ın başıma bu musibeti niye verdin? Bu musibet başkasını bulmadı da niye beni buldu? Bu kadar insanın içerisinden beni mi seçtin? Falan gibi yakınmalar, Müslüman'ın yapmaması gereken işler. Bunlar isyankarlık. Halbuki Müslüman yapması gerekeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Ne diyor? Allahümme ecirni fi musibeti. Allah'ım musibetimde beni mükafatlandır, ecirlendir. niye, hayran مِنْهَا Ya Rabbi bir daha benzerini bana gösterme. Bana hayırlısını göster. Nimetini göster. Beni belandan, musibetinden, imtihanından muaf tut. İmtihanımı hafiflet. Sıkıntılarımı, musibetlerimi hafiflet. Altından kalkamayacağım yükleri sırtıma yükleme ya Rabbi diye dua ediyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin hayatında en çok yapmış olduğu dualardan bir tanesi de Allah'tan afiyet dilemesidir afiyet demek yemek yerken çok lezzetli yemekler yemek veya sıhhatta olmak manasında değil yani bunlar da var ama afiyet demek musibetten beladan zor imtihandan, ağır imtihandan, ağır yükten muaf tutulmak demek değerli kardeşlerim. Allah'ım yani çok büyük fitneler var. Benim yanılmama sebep olacak çok büyük fitneler var. Bu fitnelerden beni uzakla, uzak tut Ya Rabbi. Bunu Peygamberimiz çok yapmıştır. Allahümme اِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفَّ وَالْعَافِيَ Affını isterim Ya Rabbi. Afiyetini isterim ya Rabbi. Selametini isterim ya Rabbi. Büyük soru, büyük imtihanlardan beni muaf tutmanı isterim ya Rabbi diye dua etmiş. O yüzden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men urida lil fitneti fakat helak. Yani bu mana olarak söylüyorum. Tam metin olarak olmayabilir. Kim fitneyle imtihan edilirse helak olur fitneyle imtihan edilirse helak olur. Her insan için fitne değişik değişik fitneler vardır. Kimisi malına acayip derecede tapar, malını kaybettiği zaman isyankarlardan olur veya intihar edenlerden olur veya cinayet işleyenlerden olur. Bir ufak ufacık bir mal için dünyayı ateşe verenlerden olur. Bu onun fitnesidir. Bu şekilde onun helak kapısı olmuştur, helak olmuştur. Kimisi kadınla imtihan olur, kadın imtihanını kaybetmesine sebep olabilir. Kimisi mal ile, kimisi mülk ile, kimisi şan ile, kimisi şöhret ile, kimisi makam ile, kimisi mevki ile imtihan olur. Herkesin imtihanı zayıf olduğu noktadan gelebilir. O yüzden değerli müminler, imtihanlarımızın hafif olmasını Yüce Rabbimizden sürekli diyelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu sürekli yapmıştır. Ezan okunduğu için konumuzun diğer kısımlarına temas edemeyeceğim. Ancak özet olarak bilmemiz gereken şeyleri bir cümleyle söyleyelim. Ardından namazımıza kalkalım. Engelli olmak, hasta olmak, naçar olmak, herhangi bir ağzamızda eksikliğin olması. Bunların hepsi bir imtihan vesilecidir. Hem sahipleri imtihan olur bu eksikliklerle, hem de bunları görenler imtihan olur. Bunları görenler bunlarla yapacak olduğu muamelede imtihan edilirler. O yüzden insanları, eksiklikleri sebebiyle asla hor görmeyelim. Bunların Allah'ın hikmeti gereği olduğunu bilelim. Allah bize, o musibetle bize, bize davranmadıysa, bunun şükrünü eda etmek için elimizden geleni yapalım ibadetlerle, niyazlarla şükürlerle bunun teşekkürünü yüce Rabbimize yapalım değerli kardeşlerim daha birçok konu vardı söyleyemedik ancak inşallah başka zamanlarda onları da aktarma fırsatı buluruz cumaınız mübarek olsun Allah dertlerimize deva hastalarımıza şifa nasip eylesin Allah u Teala görünür görünmez sıkıntılardan belalardan musibetlerden altından kalkamayacağımız yüklerden imtihanlardan bizi uzak eylesin Allahu Teala sıkıntısı olan derdi olan hasta olan kardeşlerimize en yakın zamanda sıkıntılarından kurtulmayı hastalıklarından şifaya kavuşmayı kendilerine nasip eylesin bu ahr davahamdulülillahi rabbil alamin. o Sallallahu albi yine Muhammed Alihi ve